Dinimizde hacıda şeytan taşlama var mıdır? Şeytan taşlama hadisesi de yine Allah Resulü'nün uygulamasıdır. Ben nasıl hac yapıyorsam siz de öylece yapın buyuran Allah Resulü'nün beyanı üzere biz şeytan taşlamayı gerçekleştiririz. Bu bir temsili davranıştır. Yani orada bir şeytanın bulunması gerekmiyor ama orada şeytana temsil eden üç tane taş bulunmaktadır. Büyük şeytan, orta şeytan ve küçük şeytan diye. Biz Allah Resulü taşladığı için taşlıyor ve bu ibadetin de önemli bir ibadet yani vacip olduğunu kitaplarımızdan okuyor ve söylüyoruz. Dolayısıyla kasten şeytan taşlamanın terk edilmesi mümkün değildir. Eğer Şeytan taşlama terk edilmiş ise bunun telafisi için mutlaka kurban kesilmesi icap etmektedir.